Hz. Peygamber bana, istersen bunu kaldır götür, istersen de üzerine biraz daha su koyarak yıkan, buyurdular. Ben de, ey Allah'ın Resulü, bu sizin kullandığınız suyun artığıdır, onu, su katmaksızın kullanmak bana daha hoş gelir, dedim. Sonra da bu suyla yıkandım. Bu kez de Hazreti Peygamber bana perde tuttular, ey Allah'ın Resulü, böyle yapmayınız, dediğimde de, hayır, sen bana perde tuttuğun gibi ben de sana perde tutacağım, buyurdular.